ve elhamdülillah. Vessalatu vesselamu nea Resulullah. El-Dersus <gülüyor> Sabi O 7. ders. Sabio 7. sıra sayısı olarak. Bu dersler biz inşallah şimdiye kadar işaret zamirlerinden Haza müzakkal olarak Haza onun mühennesi hazihi gördük. Uzak içinde Zaliki'yi gördük. Burada ilavetinde Tilki'yi öğreneceğiz zarikenin mühennesi olan tilkiyi öğreneceğiz. Ve o, bu dördünün de kullanımına örnekler e, beraber kullanımına örnekler işleyeceğiz inşallah. İşaret zamirlerinin yakın ve uzaklarının mühennesi ve müzekkerleri tamamlanmış olacak. Müfretleri tabii ki. Ve cemiler var. O da ileriki derse de gelir. Çoğullar yani. Men hazihi bu yakındaki müennes kişi kimdir? diye anladık bu cümleyi. Bu kimdir aslında? Ancak biz bu kimdirden menden bir defa akıllı olduğunu anladık. Hazihiden tekil bir müennes ve yakındaki bir şahıs olduğunu anladık. Değil mi? Bu yakındaki müennes kişi kimdir? Ve kelimelerin e, içerdiği manalardan anladık. Cevap Hâzihi Aminetü. Bu Aminedir. Ve men tilke ve o uzaktaki müennes şahıs kimdir? Buradaki tilke ise az önce söylediğim gibi zalikenin müennesi. Nasıl Hâzihi, Hazan'ın müennesi ise tilke de zalikenin müennesi. Müfred, müennes ve uzak için kullanılan işaret zannedir. O uzaktaki tek olan müennes şahıs kimdir? Sorusunun cevabı ki kısaca biz ona o kimdir diyoruz. Ancak o kimdir'in altında bu söylediklerimi anlıyoruz. O uzaktaki tek olan müennes şahıs kimdir? Olarak anlıyoruz. Cevap tilki Fatım ötü. O Fatıma'dır. <gülüyor> Hazihi tabibetün ve tilke mümerridatün Hazihi dediği yukarıda ismini verdi Amine yakında olan tilke dediği de yine yukarıda ismini verdiği uzakta olan Fatıma bu doktordur bayan doktordur yakında olan yani Amine bayan doktordur ve o uzakta olan ise ki ismi Fatıma Fatıma hemşiredir mümerridatün Hemşire, hasta bakıcı. Hâzihî el hindi ve tilke el yâbâni Bu yakındaki olan yani âmîni Yukarıdaki e, ifadelerle birleştirerek söylüyorum. Bu Hindistan'dandır. Yani bu dediğimiz Fatıma. Yani doktor olan. Hindistan'dandır. Ve tilke yabani yâbâni ve o yani uzaktaki olan hemşire olan Fatma ise Japonya'dandır. Kısaca kelimeden ihtiva ettiği kadarıyla bu Hindistan'dan ve o Japonya'dandır. Ancak yukarıdaki ifadelerle birleştirdiğimiz zaman daha geniş anlamda o uzak yakında olan e, Amine isimli doktor Hindistan'dandır <gülüyor> ve o uzakta olan ve hemşir olan Fatma ise Japonya'dandır diye anlıyoruz algoritm. Hazihi taviletün ve tilke kasiratün bu yani Hindistan'dan olan doktor olan Amine uzun boyludur ve o uzakta olan Fatıma isimli hemşire ve Japonya'dan gelen kişi ise kısa boyludur kasirat evet. mübdedalar mühennes olduğu için haberler mühennes olduğuna dikkat ediyoruz evet Kısa. Tabi uzun, kasir kısa. Kasır, çiğ, şey. Efendim? Kasır ya, kısalt demek. Kas, kasır, kısalt. Kısalt demek. Şu şeklinde kullanılabilir Evet. Zalikede olduğu gibi. Şu ve o şeklinde kullanılması. Evet. Bu... Kısa uzun boyludur. Tavilatun ve o gaziratun kısa boyludur. Tavilun idi, menes menes bir kelimenin haber olduğu için tavilatun yaptık onu. Müzekker bir kelimeyi menes çevirdik. Gaziratun daha kez abi. Dolayısıyla bu okuma parçasında devamı da gelecek. Ee, bu okuma parçasında biz tekil olan uzak için kullanılan dört tane isim işareti beraber kullandık haza hazihi zalike tilke <gülüyor> men haza şurada devamı geldi bu kimdir yani bu yakındaki tek olan erkek şahıs kimdir menden ve haza anladık bu söylediklerimizi cevap haza hamidun bu hamittir ve men zalike ve o uzaktaki erkek şahıs tek olan şahıs kimdir bu o kimdir'den çıkarttık onu. <Gülüyor> <Gülüyor> Zalike aleyyun, o alidir. Etilke decacetün o uzaktaki mühendis şey, bir tavuk mudur? Decacetün bir tavuk mudur? La tilke bettatün Hayır, o ördektir. Bettatün Bettatün ördek kaz Eme uğruş. <gülüyor> Sizde herhalde kazydı. Sizde kazydı. Çevir yandı yanmasın. Çevir. <gülüyor> evet. Buna ördek olarak biliyorum. Kaz olarak <gülüyor> da kullanılabilir zaten. Dostlarım <bir> <gülüyor> <yapayım>. sözlere bakmayın <gülüyor> nazirin. Matimken o uzaktaki müennes şey nedir? Maalem etilke denanladık bunu. O uzaktaki müennes olan ve tekil olan şey nedir? Canım cansız olan tilke beydatun o yumurtadır Beydatun yumurta hazihi seyyaretül müderrisi ve tilke seyyaretül müdiri bu öğretmenin otomobilidir ve o müdürün otomobilidir her ne kadar muzaafın iley olan müdürse, müdür müzekker de olsa, onların asıl olan kelimeleri, terkipteki asıl olan kelimeler muzaf olmasa bile ki onlar da Dolayısıyla onlar haberdir, haberin aslıdır. Müptedaal işaret semir olarak bile müptedaal da onlar cinsine uygundur arkadaşlar. Her ne kadar müdürse müdür, erkek de olsa. Saatü Abbasin Hazihi Bu Abbas'ın saati midir? La hadihi Saatü Hamidin Hayır bu yakındaki Hamidin saatidir. Tilke Saatü Abbasin Abbas'ın saati. O Abbas'ın saati. Uzaktaki olan o Abbas'ın saati. İki tane resim var zaten sizlere değil mi? Yakında hı hı. Hı hı. İktisiniz İktisiniz İktisiniz evet. Yakındaki Abbas'ın saati midir dedik Hazihi ile. Cevap o hamidin yani yakında olan bu dağdır. doğrusu. Hamidin saattir. O ise uzakta olan ise Abbas'ın saattir. Şefkine bir açıklama geldi. Evet. Zalike dikun ve tilke decacetün. O uzaktaki horozdur. Ve o uzaktaki öbürü ise tavuktur. Her ikisi de uzakta. Ancak bir isim zekir, bir isim vermez. Evet. alıştırmalar. Soru yoksa alıştırmalara geçiyorum. Birinci alıştırma. Ekra vektup. Oku ve yaz. Tekrar hatırlatalım. Hatırlatma olsun. Ekranın başındaki hemze, hemze-i Ancak cümle başına geldiği için okunur. Vektup'un başındaki hemze ise o da hemze-i Ancak ortada geldiği için okunmaz. O sebeple vektup demedik de vektup dedik. Hâzihi medresetün ve tilke camiatun. Bu okuldur ve o üniversitedir. Hem medrese hem camia, ikisi de kelimeler olması hasebiyle onların birisine yakın için Şahid-i Hâzihi'yi kullandık mühennest olarak. Diğerinde uzak için tilkeyi kullandık. Zâlike <gülüyor> hımarun ve tilke bagaratun o eşektir ve diğer o mühennes olan ise inektir. Her ikisi uzakta ancak birisi müzekker birisi mühennes. Müzekker ile işaret ettik. Mühennese ile işaret ettik. Ezelike mescidun o mescit midir? La tilke madresetun. Hayır o okuldur. Haza cemelun ve tilke nagatun. Bu erkek devedir, Cemöl'ün ve o dişi devedir, Nâgatûn, Nâgatûn, Cemöl'ün erkek, Nâgatûn dişi deve. İnek için öküzlerin karşılığı Şimdi Şimdilik dinliyoruz, Ben ihtiyacı olmadan bakmaya. Evet. Hazihi müderrisetün ve talibetün. Bu bayan öğretmendir ve o bayan doktor bayan öğrencidir. Talibetün. Müderrisetün ile medresetünün yazılışları aynıdır. Hareketsiz olduğu zaman. Hemen dikkat Her birinde de mim, dal, ra, sin ve te var onları kelimenin e, içinde kullanıldığı cümle anlamından çıkartacağız. Medrese tüm mü müderrisetün mü? Hareketsiz yazılır biliyorsunuz genelde. Onun medrese müderris mi olduğunu, müderris mi olduğunu cümle içerisindeki anlamdan çıkartacağız. Hâdâ ve vedâlike gıttun. Bu köpektir ve o kedidir. İkisi de müzekker, birisi yakında birisi uzakta, iki tane ayrı e, gayrakin bir kelime. Haza Beytul Müezzini ve tilke hadikatut taciri. Müezzin belli ezan okuyan kişi manasına müezzin dilimize de girmiş zaten. Hadikatut tacirdeki ise bahçe demek. Bahçe. cennete de bahçe. bahçe <gülüyor> Bu müezzinin evidir. Haza beytun müezzini Bu müezzinin evidir. Ve tilki hadigatü taciri Ve o tacirin bahçesidir. Ve o tacirin bahçesidir. <gülüyor> İkinci alıştırma Eşir ilel esma İlel kelimatil atiyeti Eşir İlel kelimatil atiyeti Bismi işaretin ismi işaretin lil baidi lil geçen hafta hatırlatmıştım bu hafta bir daha hatırlatayım elif lam ile süslenmiş yani marife kelimenin başına li gelince aradaki hemze hemze ivası düşer yazından da düşer demiştik. Onun için de örnek olarak lillahi örneğini vermiştik. Burada da gene lil kelimesinde de bunun örneği var. Lil baidi yazıma dikkat edin. El Ba'idinin e, önündeki eliflam düşmüş. Li, -li harbicelindeki lam ile El Ba'idinin lamı birleşmiş. Evet. fark ettiniz mi? Evet. Li hariceli. Marife kerimenin başına geldiği zaman ardaki hemzey basın düşer. Yazılından da düşer. Tekrar okuyalım. Eşir işaret et. İlel kelimatil atiyeti gelen kelimelere ne ile bi ile bi ne ile bi, bi ismi işaretin işaret ismiyle işaret ismine işaret et hangisi için olan işaret ismi ne uzak için olan ismi işaretleri yani zalike ve tilke ile da zaten karınca isterse yazıyor müzekkerler için zalike müennesler için tilke kullanılıyordu onlarla o uzak için kullanılan işaret isimleriyle gelen kelimelere işaret et. Birinci cümlede müttedağı kısmı. Daldır her cümlede müttedağı kısım boş. Ümmün kelimesi haber. Ona neyi işaret edeceğiz? Til. Tilkeyle işaret. Ha. İkinci cüm cümlede E kelimesi var haber olarak. Zavir. Ona da Şükrü sesi solu çıkmıyor. Dinliyor Güzel. Anlaşıldı mı? Anlıyor inşallah. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kafamda kalsın bir Et, et. İyi, iyi. Tamam. Yani. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? Haberlerin müzekker mühennesi olduğunu evet, dikkat edeceğiz. Evet. Haberlerin müzekkerse ona uzak için olan zarikeli işaret edeceğiz. Haber mühennesse ona yani, uzak şey, için mühennes şey, ismi işaret olan evet. tirkeli işaret olay bu. Ben şimdi geri kalan hepsini, haberlerini okuyayım. Meseleyi siz çözün inşallah. Ülmün egun zaten biliyorsunuz, birisandığı birisi baba. Galemun, milagatün, aynun, göz, hacerun, unuttuysanız taş, gamisun, bedrun, nafizetün, gagaratün, mektebun, nâgatün, bugün gördük, mühendisun, mühendisun, müezzinun, mümerridatün, serirun, hadigatün, bugün gördük, talibetün, cemelun, bettatün, bugün gördük. Herhalde anlaşıldı. El kelimeatul cediletü, yeni kelimeler, el mümerridatü, hemşire, hasta bakıcı, el hadigatü, bahçe, el bettatü, ördek, diğer bir rivayete göre kas. <gülüyor> El müezzinu. Ezan okuyan kişi müezzin. En nâgatü dişi deve. El beydatü yumurta. Esma'ul işaretilil garibi. Bu dersin özeti. Esma'ul işaretilil garibi. Garip yakın. Esma'ul işare ismin çoğulu esma. işaret isimler ne için? Garip. Yakın için. Yakın için is işaret isimler nelerdir? nedir? <gülüyor> Haza ve hadihidir. Eğer işaret ettiğimiz şahıs veya nesne müzekkerse Haza Muhammedun veya Haza Cemelun ile Haza ile işaret ederiz. Müennesse Hâdihi Aminetu veya Hâdihi Beydatun gibi müenneslerle işaret ederiz. Hemen diğer karede ise Esma-ül Vaidi yani uzak için işaret isimleri bunlar da Zalik ve Tilkeydi uzak için işaret edeceğimiz nesne veya kişi erkekse zâlike işaretleriz. işaret ederiz. Hamidun. Müennes ise tilke işaret deriz. Tilke Zeyne bugün. Anlaşıldı mı? Anlaştı mı arkadaşlar? Evet. Soracağınız bir şey var mı dersiniz bitmiştir. Teşekkür tamam.